Bölüm 324. Horozas söymenin mekruh oluşu. Hadis 1732. Zeyd İbn Halid el-Cühenî'den. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Horozas sömeyiniz Çünkü o namaz için uyandırır.